Bildiğimiz ekonominin sonu Fikret Adaman ve Bengel Kolut ile Büyümenin Ekonomi Politiği üzerine konuşmalar Günaydın Fikret Merhaba hoş geldin. Günaydın Günaydın hoş geldiniz. Günaydın Can. Bengi yok bugün herhalde. Yok bugün ben varım. Hmm. Evet. Ne konuşuyoruz? Şimdi son uh, buluşmalarımızda the growth uh, küçülme, kontrollü küçülme, büyümeme hareketi olarak çevirdiğimiz uh, ve son 10-15 yılın hem akademik dünyada hem e, aktivist dünyada giderek önem kazanmakta olan kavramını e, biraz daha somutlayalım. Biraz daha bu iş nasıl yapılabilire dair e, politika önerileriyle tabiri caizse ete kemiğe yüründürelim istiyoruz. Şöyle... E, bir patikadan gidelim isterseniz 2015 yılında e, İspanya'da bir grup akademisyen ve aktivistin e, öne sürdüğü 10 başlıklı bir e, politika mazumesi var. E, nasıl bir İspanya istiyoruz ve bu İspanya'nın e, büyümeme hareketinin içerisinde e, liderlik ...yapabilme kapasitesi nedir... ...bunu sorguladıkları... ...ve e, buraya ulaşmak için de... ...somut önerilerle... ...ortaya çıktıkları... ...bir çalışmadan bahsediyorum... E, ...bu... ...on başlığın bir kısmı... E, ...konuşa geldiğimiz... ...özellikle... E, ...bizi dinleyenlerin yakınen... E, ...bildiği öneriler... ...bir kısmı belki... ...daha yeni ve üzerinde tartışmamız gereken... E, ...öneriler... Ee, mesela bu on başlığın e, belki de en çarpıcısı ve biraz da e, tanım geriye olarak e, ortaya konan e, ilk ilke... E, ...Gayrı Sayfi Milli Yasıla'nın e, bir e, ekonomik gelişme göstergesi olmaktan çıkartılması. Evet... Yani bu bizim hep büyüme fetişizmi olarak adlandırdığımız husus nedir? Kişi başı gelir, işte yılda şu kadar arttı, daha fazla arttığı zaman bu politik başarıya tabir ediliyor... Az arttığı zaman işte bir politik beceriksizlik olarak algılanıyor. Seni kabahatin deniyor. Ve öyle ki Türkiye'de de bu böyle, dünyada da bu böyle. Hem iktidar partileri hem muhalefet partileri birkaç istisna dışında bunu bu şekilde görüyor. Dolayısıyla bu 10 başlığın ilki... Bu artık bir uyanmamız lazım büyüme rakamlarını kişi başı büyüme rakamlarını fetiş haline getirmememiz lazım dolayısıyla da burada daha farklı bir ölçüm biçim yöntemine geçmemiz lazım. Buna dair bir takım öneriler geliştirilmiş durumda... ...ama en azından ne yapılmaması gerektiği konusunda çok net bir tavrı var arkadaşlarının. İkinci başlık... ...reklamların kısıtlanması, azaltılması. Buna dair de somut bir takım önerilerle geliniyor. Ama buradaki argümantasyon herhalde çok açık olacak... E, büyümenin önemli bir e, arka plan tetikleyicisi e, işte sonsuz e, tüketim isteğimiz, merakımız, açlığımız. E, dolayısıyla da bunu da bir kat kazadığımız zaman arkasından ne çıkıyor? Arkasından inanılmaz bir reklam bombardımanına maruz kaldığımız çıkıyor. Dolayısıyla burada da bir takım kısıtlar getirilmesi Önerilmekte bu işte ne bileyim radyoda ve televizyonda şu kadar saat yayın varsa reklam için ayrılan zamanda şunun üzerinde olamaz ya da aynı şey gazeteler için geçerli aynı şey dergiler için geçerli işte görsel reklamlara da özellikle işte sokaklardaki reklamlara da bir billboardlara da kısıt getirilmesi yönünde talepleri var. Ee, bir diğer e, önerilen e, husus ki bugün e, biraz onun üzerinde daha ayrıntılı duralım e, ve önümüzdeki programda diğer maddeleri de geçer, geçeriz. E, evrensel e, ya da temel gelir desteği, basic income e, dediğimiz olgu. E, bu hatırlarsanız e, yine tartışmalarımızda ara ara bahsettiğimiz ama... E, Ayrıntısına da girme imkanı bulamadığımız e, bir kavram. E, Gorge'un e, öneri, önerisiyle ortaya konmuş olan Andre e, Gorge. önerisiyle ortaya konmuş olan ve aslında belki de bir 50-60 yıldır e, dünya literatüründe ve özellikle Avrupa literatüründe e, politik literatürde de keza tartışılmakta olan bir kavram. Evet. Basic income biliyorsunuz kimsin nesin necisine bakmadan çalışıyor musun çalışmıyor musun'a da bakmadan belli bir geliri garanti etmek anlamına geliyor. Bu son yıllarda Avrupa'da son beş yıla baktığımız zaman çok daha yoğun bir şekilde tartışma konusu olduğunu görüyoruz. Kimi ülkeler, kimi ülkelerde e, uygulamaya geçildiğini görüyoruz. E, bunları da e, ilerleyen dakikalarda değerlendirmeyi alacağız. Şimdi temel gelir, basic income e, a, beraberinde iki tartışmayı getiriyor. İlki ...daha pragmatik... Yani, ...tamam verelim herkese parayı da... Bu, ...nereden çıkacak bu para meselesi... ...dolayısıyla... E, ...bu tartışma beraberinde... ...gelir dağılımının... ...nasıl olması gerektiğine dair de bir... ...tartışmayı tetikliyor ister istemez... Bu vatandaşlık gelirinden farklı bir şey mi? Daha önceden ya. tartıştığımız... ...yoksa... Aynı, değil mi? Aynı kavram temel, temel gelir... Aynen. ...yani sizin kim olduğunuza... ...bakmaksızın... E, ...bir... E, işte bir miktar parayı hı hı. E, paraya ulaşmanız anlamına geliyor. Evet. E, şöyle ki şunu da, karşılaş, şunu da karıştırmamak lazım. E, işsizlik geliriyle hani ben iş arıyorum, iş bulamadım. Dolayısıyla da de destek olsun destek olunsun hı hı. şeklindeki e, e, işsizlik geliriyle karşılaş, i̇şsizlik maaşı işsizlik maaşıyla e, karıştırmamak hı hı. gerekiyor. Burada İş arıyorsun, aramıyorsun, işin var, yok... tam bağımsız olarak... ...herkese bir miktar parayı... E, ...vermek. Bunu yaparken bu arada... E, ...yine devletlerin yapa geldiği... ...eğitim gibi, sağlık gibi... E, ...ulaştırma gibi... ...temel kamusal e, servislerin... E, ...aynı şekilde... E, ...sürmesi gerektiğinin de altı çiziliyor. Okay. Yani biz e, size parayı veriyoruz ama bu arada eğitimi paralı yaptık. ...işte sağlığı paralı yaptık. Siz o paradan harcayın şeklindeki bir Değil. taburdan tabur en azından yani Andrey Gorg'un orijinal fikrinde yok. Şimdi dediğim gibi bu işin ilk boyutu bunun finansmanı nasıl olacak? Yani sonunda bir kaynak aktarımından bahsediyoruz. ikinci boyut ise ...daha felsefi bir boyut... ...yani sen çalış çalışma... ...yani sana biz para vermeye kalkarsak... e ...bu beraberinde tembelliği... Dedi, ...getirmez dedi. mi? <gülüyor> Özellikle de neoliberal... ...felsefe... ...çok ortogonal olan bir... ...bakış... ...malum neoliberalizmde... ...işte her şeyin bir... ...fiyatı var, parası var... ...ve her şeyin parası olduğu noktada... ...verimlilik daha fazla artar şeklindeki argümanı da düşünecek olursak bu iyice şey yani bu neoliberalizmin köküne kibrit suyu dökme anlamına gelecek bir felsefi müdahale. Dolayısıyla da burada hem insan anlayışı hem toplum anlayışı hem hayattan ne bekliyoruz anlayışı masaya yatırılmak durumunda. Ve bazen ee, bu ikinci boyut gündeme geliyor. Ee, hemen hemen her zaman ilk boyut gündemde. Yani bu işin finansmanı e, sonrası hep gündemde. İkinci boyut ve belki de bizim daha fazla ilgilenmemiz gereken e, boyut e, bu işin felsefesine yönelik olan e, boyut. E, biz insanları niye yani durduk yerde destekleyeceğiz? Çalışıyorlar mı çalışmıyorlar mı bakmadan? Bu beraberinde dolayısıyla işte tembelliği e, getirmez mi? E, şeklindeki yaklaşım aslında André Gors'un e, fikirlerini açıkladığı andan itibaren dillendiriliyor. Ama özellikle de 1980 sonrası neoliberal hegemonya birlikte çok daha fazla e, tabii ki eleştiri konusu e, hale getirilmiş durumda. <gülüyor> Pardon. Evet, Reagan Thatcher dönemi <gülüyor> ve Milton Friedman Hayek böyle gidiyoruz işte evet şimdi baktığımız zaman ne görüyoruz ee, e, temel gelir e, meselesini e, İspanya özelinde ve The Growth Hareketi ile birlikte düşünen arkadaşların Bakış açısı şöyle e, biz bunu bir paket olarak görmek durumundayız yani baş, tek başına e, temel geliri önermemiz yetmiyor başka politikaların içerisinde anlamlılık kazanabilir diyorlar bir keresinde bu çok önemli bu e, tartışmakta olduğumuz on madde. Ee, ...bir bütün, bunun herhangi bir ayağını çıkartamayız, kaldıramayız... ...ve e, bunun herhangi birini de diğerlerinden bağımsız olarak uygulamaya geçiremeyiz. Bu paket olarak sunulur ve paket olarak kabul edildiği noktada başarılı olur... ...ve biz ancak bu şekilde e, kontrollü küçülmeye geçebiliriz diyorlar. Şimdi bu çok önemli zira e, küçülme hareketinden, kontrollü küçülme hareketinden bahsettiğimiz zaman... Ee, ...insanlarda şöyle bir yanılsama oluyor. Herkes bir miktar frene basacak. Belki herkes bir miktar frene basacak ama kimileri daha fazla frene basacak. Ee, ve aynı zamanda da hayatın anlamı e, daha radikal bir şekilde sorgulanıyor e, olacak. Ee, eğer biz bir yandan frene basalım derken, öbür yandan e, işte aşırı... E, reklama maruz kalmayı sürdüreceksek e, işte kişi başı milli igeleri e, arttırmak için çabalayacaksak bu konuda tırnak içinde başarı sağlamış olan politikacıları ödüllendireceksek e, olmuyor zaten bu. Yani dolayısıyla e, bu işin bir e, bütünlükte değerlendirilmesi e, gerektiği argümanın arkasında e, yatan nokta bu. Şimdi başka neler söylüyor? Bir isterseniz onlara da gidelim. Tekrar temel gelire döneriz. İnsanların ne kadar borç alabileceğine dair de bizim toplum olarak söyleyeceğimiz lafların olması lazım demekte. Malum tüketim meselesi gelişmiş olan finansal araçlarla birlikte... ...değerlendirilmek durumunda... Ee, ...insanların... E, ...borç miktarları... E, ...giderek artıyor... E, ...ve dolayısıyla... E, bu e, ...tüketim... ...açlığı... ...beraberinde yüksek bir borç yükünü de getiriyor... ...dolayısıyla bu... E, ...sorgusuz sualsiz... E, ...borç vermenin diyelim... E, ...mutlaka bir... E, ...zaptıraptı altına alınması gerektiğine dair de... ...bir fikir var. Bir diğer husus... E, yani ...kabaca baktığımız zaman... ...Avrupa örneğine ki İspanya... ...bunların belki başında geliyor... E, ...ciddi bir işsizliğin... ...özellikle de genç nüfustaki... ...işsizliğin... E, ...yapısal bir hale geldiğini görüyoruz. E, i̇şte %8'ler... onlar civarında işsizlik... E, ...genç nüfus bu otuzlara kadar çıkabiliyor. Dolayısıyla buna yönelikte bir e, çözüm düşünelim denildiği zaman... E, ...akla gelen en basit e, ve aslında da uzun yıllardır tartışılmakta olan e, çözüm... E, ...çalışma saatinin azaltılması. Yani dolayısıyla yani biraz e, gelirimizden fedakarlık edelim... ...daha az çalışalım ama bunun karşılığında herkes çalışabiliyor olsun mutlaka e, yeşil vergi diye adlandırdıkları e, bir e, açılımla vergi yapısında ciddi bir reformun gerçekleştirilmesinin ne kadar önemli olduğunu altını çiziyorlar. Dolayısıyla buradaki vurgu nedir? Buradaki vurgu e, kirleten e, doğal kaynakların e, tüketimine e, katkı veren e, sektörlerin daha yüksek oranlarda vergilendirilmesi gerektiğinin e, önemini vurguluyorlar. Kirleten öder yani. Kirleten öder meselesi. Hı -hı. E, bunun bir başka yansıması da hani paranın diğer yüzü de e, kirleten sektörlere yönelik e, ekonomik aktivitelerin ee, ekonomik olarak desteklenmesinin durdurulması yani hem vergi konması hem de kimi durumda şu an baktığımız zaman görüyoruz kimi e, kirleten ve doğa üzerinde aşırı yük e, yaratan sektörlerin e, desteklenmesinin de e, BML durdurulmasının altını çiziyorlar. Programlarımızda hep konuşa duruyoruz. Geçen programda da bir enteresan Kanada örneğinden bahsetti Bengi. Dayanışma topluluklarının, dayanışma ekonomilerinin desteklenmesinin önemi. Alternatif yapıların güçlendirilmesinin önemi. Özellikle kar amacı gütmeyen kooperatiflerin, işte bürokratik zorluklarının azaltılması, bunlar üzerindeki varsa vergi yüklerinin, ...indirilmesi üzerinden giden... ...bir dizi... Um, ...talepler var... ...bir diğer olay... ...bir bitireyim isterseniz... ...bir diğer olay... Ee, e, ...bina kullanımlarında... ...bir optimizasyona gidilmesi... E, ...yani özellikle hem ekonomideki yüksek büyümenin arkasında hem de bu büyümeyle birlikte çevresel maliyetlerin artmasının arkasındaki önemli sektörlerden biri inşaat sektörü. Ee, bu İspanya için de geçerli ee, ve arkadaşların önerisi e, burada gerekiyorsa bir takım alanların e, daha fazla sayıda insanın kullanımına açılmasıyla bina stokunun daha verimli bir şekilde mevcut bina stokunun yeni binalar yapmadan yeni inşaatlar yapmadan o iş için çok büyük bir ihtimalle yeşil alanların ormanlık alanların katliamına girişmeden önce mevcut bina stoklarının İspanya genelinde çok daha akıllı bir şekilde kullanılmasının altını çiziyorlar reklam meselesini bahsettik e, çevre konusunda bir dizi e, önlemlerin daha e, sert bir şekilde alınmasının altını çiziyorlar. Özellikle e, kimi alanlarda e, çevresel limitlerin konması. Yani bu limitleri geçtiğimiz zaman ama bakın biz ekonomik olarak şöyle bir katma değerde yaratıyoruz gibi argümanları baştan engelleyerek. Yani burada prensip düzeyinde şunu aşamazsın, şu değerin üzerine geçemezsin şeklinde aslında mevcut olan bir takım elimizdeki e, düzenlemelerin daha yaygınlaştırılması, daha genişletilmesini önermekteler. Son olarak da en başta e, söylediğim gibi e, onu işte ışıklandırıyorlar. Gayri safi milli hasıla e, büyümesi üzerinden giden politik söylemin tamamen e, işte başa aşağı edilmesinin önemini vurguluyorlar. Burada tabii çok yani tartışılacak bir sürü nokta, bir sürü var. nokta var ama yani mesela geçenlerde Paul Ralph Ehrlich Professor Population Bombu yazan 50. yıl dönümünde karısı Anne'le beraber yazmışlardı Anne Ehrlich'li. O bir açıklama yaptı ve dünya yani 25-30 yılımız kaldı bu sürekli büyüme. Şeyle, a few decades dedi ve bunun çok yüksek bir olasılık kesine yakın bir olasılık olduğunu söyledi. Ya bana atılacak biri değil aslında. Çünkü büyümeyle ilgili mesela. Senin demin söylediklerinden hatırlıyorum. Büyüme tutkusunun aslında sadece kanserin amentüsü olduğunu. Yani hı hı. sadece kanser hücreleri büyür. Sürekli büyür. Yoksa sınırlı bir ...dünyada büyümenin mümkün olamayacağını bin defa söyledim ama dinlemiyorlar dedi. Ve çok özellikle de işte bu bir avuç zenginin... ...biyolojik çeşitliliği de, insani çeşitliliği de ortadan kaldıracak... ...her sene Davos'ta falan bir araya gelip her türlü değişimi bu... ...senin biraz önce on maddede ifade ettiğin şeyleri hepsini engellemekte olduğunu... Söyleyen bir çok ciddi uyarısı vardı. Mayor Hillman da aynı şekilde tam 86 yaşında bu gidiş olamaz büyümeyle falan dedi sürekli olarak. Bir de mesela bu vatandaşlık maaşı ya da gelir şeyinde Finlandiya'da ilginç bir uygulama vardı vazgeçiliyormuş. Şimdi rafa kaldırma kararı aldı haberi vardı. Nisan sonlarında bir haberdi. Yani 2 bin işsizi rastgele seçilmiş 560 avro maaş alıyorlar ve hükümet vazgeçmiş deney için gereken ek para talepini reddediyor. Ama herhangi bir şeye dayanmadan reddediyor, yürümedi demiyorlar. Paramız yok diyorlar. Ki mesela. zaten bu çok uzun soluklu, ondan da bahsedecektim Finlandiya denemesi. Bu uzun soluklu bir çalışmaydı. Bu 2000 kişiye bu desteği verelim evet. bakalım ne oluyor hakikaten hayatları nasıl değişiyor ne yapıyorlar ne ediyorlar bunlar ee, oh paramızı aldık yan gelip yatıyoruz Çünkü, mu diyorlar aynen başka aynen. şeyler mi diyorlar <gülüyor> Şimdi bunu uzun soluklu bir ölçelim biçelim diye başlamış olan bir çalışmaydı. Sonuçları da zaten pardon sözünü kestim. 2019 sonuna Aynen. doğru açıklanacaktı. Ki, Hiçbir şey açıklamadan 2019, bir iptal ettim mi? 2019 dedi. sonunda açıklanacak olan da ilk e, preliminer i̇lk sonuçlar. sonuçlardı. Evet. Ee, yani çalışmayı yürüten akademisyen arkadaşlar e, şaşkınlık içerisindeler. Yani böyle bir şeye başlandı ve e, yani bir el sıkışıldı başlanırken e, yani çalışmanın ortasında bu tamamen yani Finlandiya hüküm ettiğinde... ...bu işin mali portresi... Şey yani, ...40 ila 70 milyon avro... avro ...hiçbir şey değil yani onlar DVD için... kulak bile değil... ...bundan vazgeçilmesinin arkasındaki... ...tabii nedenleri de ayrıntılı tartışabiliriz ama... ...bu benim bahsettiğim ilk... ...nasıl diyeyim... ...ilk eleştiri... ...burada çok önemli olduğu nu düşünüyoruz yani felsefi olarak biz zaten bu işe çok sıcak bakmıyorduk. Hı hı. Ee, Aynen işte ben de evet. o ideolojik bir ideolojik tabır. bir tavır var burada e, finansal bir e, yani 2000 kişi e, işte minimum e, istatistikî olarak bize anlamlı sonuçlar verebilecek bir rakam yoksa e, yani ne bileyim 200 kişiyle de yapmak mümkündü ama bir 2000 kişi en azından işte farklı yaş boylarından, evet. farklı candır işte farklı coğrafya, bütün bunların e, tamamen random seçilmiş, e, tesadüfi seçilmiş 2000 kişi. E, tabii çok üzücü, yani böyle bir e, kapsamlı çalışmanın e, hepimiz ümit ediyorduk ki e, bu bahsettiğimiz ideolojik e, eleştirinin karşısında somut bir e, cevap oluşturabilecek. Bir çalışma olsun. Yani şu an tabii neoliberal ideolojinin bu denli yaygın olduğu ortamlarda bunu tartışmayı bırakın. Bunu ifadelendirmek bile bir cesaret istiyor. Evet. <gülüyor> yani Finlandiya'da bu konuda öncü ülkelerden biri, biri o yüzden olması, büyük bir e. ayağı kırıklığı. Bir de çünkü bu meşhur şeye de Euro News'un haberinde de vardı. Görmüştük evsizlere yönelik bir basit çözümümüz var demişti bilan diye bu çözülemeyen korkunç miktarda evsiz falan. ev, ev vereceğiz ev evet. <gülüyor> demişlerdi <gülüyor> şimdi ondan da vazgeçebilirler yani gerçek bir çözüm önce ev diye bir uygulama housing first ...evsizlerin alkol, psikolojik gibi sorunlara yönelmeden önce onlara yaşayabilecekleri bir ev sunalım bakalım ne olacak evet. demişler. Ama inşallah bundan da vazgeçmezler diyorum yani. E vallahi tabii bu e, alternatif yaklaşımların e, e, biraz böyle... E, yani karşısındaki ideolojik aygıtlar o kadar güçlü ki, bırakın şeyi, o işte. E, bence e, işte ekonomi politikini bırakın, e, ideolojik düzlemde o kadar e, güçlü bir e, görüşe karşı çıkmak durumundasınız ki, e, hakikaten işiniz zor. Ama şimdi en azından biz burada e, hani alternatifleri e, konuşurken hep altını çizdiğimiz e, husus neydi? özellikle gelişmiş ülkelerde ama aynı zamanda gelişmekte olan ülkelerde de büyüme tutkusunun hem insanlar üzerinde sosyal anlamda ciddi maliyetler yarattığı yani bütün bu patırtı gürültünün sonunda daha mutlu muyuz gibi çok basit bir soruyu sorduğumuz zaman... ...evet cevabını veremiyor olduğumuzu bir kez daha hatırlayalım. Ya, Hem de oh, tabii ki yeah. çok ciddi ekolojik maliyetler getirdiğini görüyoruz. Yani bunun, bu maliyetlerin bugün için hissedilmiyor olması artık mümkün değil. Belki bir on yıl önce bunları söylüyor olsaydık abartıyor diyebilirlerdi ama artık bugün için bunlar çok daha... ...günlük hayattan yansımış... ...günlük hayat kalitesini... E, ...bozar duruma gelmişken... ...ve yapılan tüm... E, ...ileriye yönelik... E, ...tahminlerin... business as usual... E, ...işte 3, 4, 5 en fazla... ...10 e, yıl sonra çok ciddi... ...tahribatları... E, ...beraberine getireceği... ...ortaya konmuşken... E, ...hala bu bilme fetişizme... ...ve bu arada da... ...tabii biz hem... E, yani dışarıdaki ekonomi politikayla ilgileniyoruz hem de iktisat bilimiyle ilgileniyoruz. İktisat biliminde de yani bütün modellere baktığınız zaman e, hani hem geçmişte işte e, uluslar niye başarılıydı ya da niye başarılı değildi gibi sorulara e, sorularla meşgul olan arkadaşlara baktığımızda hem makro e, modelleme yapan arkadaşlara baktığımız zaman ana eksen. Nasıl büyümeyi maksimize ederiz? Ya da büyümeyi maksimize etmek için ne tür e, koşullar gereklidir? Hani hangi ülkeler ne yaptı da daha fazla büyüyebildi? Hangileri nerede hata yaptı da büyüyemedi? E, üzerinden giden e, yani ana eksenin bu olduğu tartışmadan da ee, ana akım iktisadın e, vazgeçmediği ve bırakın vazgeçmeyi e, bunu e, ciddi bir soru olarak ya da ciddi bir kaygı olarak e, masaya da yatırmadığını görmekteyiz. Cevabında ee, uzaya uzay aracı göndereceğiz diyorlar büyük zenginler de Elon Musk da öyle yalnız şey de öyle Zuckerberg de Jeff Bezos geçenlerde evet, evet. ne yapacaksınız bu kadar parayı diye söyleyin. ...çok büyük uzay, projeleri, uzay ilman projeleriniz ilman var. Ilman ilman. Evet. Peki o zaman... ...uzay projelerinden de bahsederiz... sonraki <gülüyor> <gülüyor> programda. Ya evet, ya Ama ki... şöyle biraz bu on maddenin... ...dediğim gibi kimisi, kimini çok... ...ayrıntılı tartıştık. Ee, şimdi biraz daha e, bu... ...temel e, vatandaşlık geliri... ...üzerinde biraz daha duralım önümüzdeki... E, ...programımızla ve diğer... ...başlıkları da e, bir... E, Hayati e, soru bu. Evet. Yani ben de zaten bu konu... ...üzerinde... E, ...herkesin düşünmesi zorunlu evet. olduğunu çünkü yani bu çok ciddi insanlar söylüyorlar o, 30 yıl var en fazla dediği zaman bunu ha, bu adam uydurmacı diyebileceğiniz biri değil dünya çapında sayısız araştırmanın evet. başını çekmiş kitaplar yazmış ve saygın bilim insanları ekonomistler biyologlar falan söylüyorlar evet. yani evet. o yüzden böyle ya boşver. Doğru söylemiyor. Bu, bu mason komplosu falan diye <gülüyor> halledebilecek <gülüyor> bir durum değil yani. <gülüyor> evet. evet. Peki, Peki o zaman herhalde zamanımız evet, doldu. doldu. Çok ee, teşekkür ederim. Bunu konuşmaya devam tamam. edeceğiz. Oldu. Bildiğimiz ekonominin sonu. GetDataman ve Bengal Podu ile Büyümenin Ekonomi Politikü Üzerine Konuşmalar. Açık Radyo program destekçisi olun